Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba, ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Ayhan Aktar. 2011 yılını oldukça verimli geçiren Aktar. Önce Yorgu Hacı Dimitriyatis'in Dissin Aşkale Erzurum günlüğü 1943 adlı kitabıyla ses getirdi. Ardından da Taraf gazetesindeki köşe yazılarından bir derlemeyi İlginç Zamanlar kitabını yayınladı. Bu akşam büyük ölçüde bu kitabı üzerine konuşacağız. Ayan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut. Ee, öncelikle kitabın başlığından başlayalım istiyorum. Ee, i̇lginç Zamanlar meşhur e, Çin bedduası olan İlginç Zamanlarda Yaşıyasın'a bir gönderme mi yoksa e, Hobsbawm'un Interesting Times e, Tuhaf Zamanlar diye Türkçe çevrilen e, evet. e, kitabına bir gönderme mi? Şöyle gidelim. E, Hobsbawm'da ben de e, İngiliz elçisi e, 1940'larda Ankara'da İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz elçisi olan Sir Nahbül Hugas'ın kitabını okumuşuz. Benim konum varlık vergisiydi. Ben o çerçevede acaba yabancı diplomatlar Hı. bu konuda bir şey söylüyorlar mı diye onların anılarını karıştırıyordum. Ve Sir Huges'in anılarını o zaman buldum. Yani 1990'ların başında e, Harvard Üniversitesi kütüphanesinde bulmuştum. Sonra şansım varmış. E, bir e, kitapçıda e, bir daha bulunca satın aldım. E, Sir Huges'in Ankara'ya gelmeden evvel Pekin'de. ...elçilik yapmış. E, Pekin'e tayini çıkınca... ...1930'larda... ...o sırada e, İngiliz... ...hariciyesinde... ...Pekin ya da Çin masası... E, ...yöneticisi olan... ...büyükelçi... ...aa demiş bravo ya sen işte... E, ...Pekin'e gideceksin biliyor musun? Çinlilerin bir bedduası vardır demiş. Bu da nedir demiş. Işte, İlginç zamanlarda yaşayasın... ...derler demiş. Bu e, yani... Sürekli değişen bir toplumsal ve politik ortamda insanların hayatları da alt üst olur ve böylece bu beddua yerini bulur şeklinde bir laf ediyor. Ve adamcağız kitaba yazdığı ön sözde galiba diyor ben hep ilginç zamanlarda yaşadım işte önce Çin ardından İkinci dünya savaşı işte Türkiye falan filan. Böyle hayatım baya karıştı diyor Ailem de dağıldı diyor Şöyle falan anlatıyor uzun uzun İlk okulumda çok hoşuma gitmişti bu laf Ve aklımda kaldı Sonra Habsbaum 20. yüzyıl tarihini yazarken ilginç zamanlar Interesting times başlığını koydu Görür görmez anladım Ben de tarafta yazmaya başlayınca Ahmet Altan bana Sen köşene bir isim bul dedi benim bir içim karardı nasıl isim bulacağım falan filan derken işin en zor tarafı işin en zor tarafı hakikaten ee, böyle bir iki üç gün e, düşündüm e, ve aklıma bu geldi ilginç zamanlar ee, yani Türkiye'de biz ilginç zamanlarda yaşıyoruz kurulduğundan beri hatta yani bilmiyorum ben kendimi bildiğim bileli ee, şöyle yani <gülüyor> 1900 70'lerin başından beri işte darbeler, siyasi krizler, karmaşa bir de bunun arka planında tabii ki çok ciddi bir toplumsal, ekonomik, siyasal değişim süreci yaşıyoruz. E, eh, bütün bu anlattıklarım bir insanın hayatını alt üst etmek için yeter olan şeyler. Ben de yazılarda biraz bunlar üzerine gidiyorum. Dolayısıyla ilginç zamanlar oturdu diye düşünüyorum. Peki e, sizin normalde sosyal bilim alanında yaptığınız çalışmalardan biliyoruz, evet. bir e, yani formasyonunuz da sosyal bilim. Evet. Öyle. Bir sosyal bilimcinin haftalık gazete yazısı yazmasının e, kendisine e, ve sosyal bilimci e, şapkasına e, faydası zararı nedir? Vallahi nedir? E, bu güzel bir soru. E, şimdi ben hani böyle laflar vardır ya adam hapse düşer kader kurbanıyım abi ben falan der. Ben de biraz ön sözde anlatıyorum. iki arkadaşımın ittirmesiyle bu işe girdim. Neşe Düzel ve Tuğba Çandar. Beni hakikaten ittirdiler. Ve işte Ahmet Altan'a götürdüler. Ve Ahmet de bana yazı yaz dedi. Şimdi dedikten sonra tabii ben makale yazmayı bilirim. Kitap yazmayı bilirim. Ama 580 kelimeyi geçmeyecek yazı yazmayı öğrenmem gerekiyordu. Yani bu başka bir form. Öğrenilmesi gereken bir şeydi. Ee, i̇şte uzun cümle kurmayacaksınız. Okuyucuyu rahat okutacak bir şekilde yazacaksınız. Ama bu arada da e, yapacağınız yorumdan, analizden de taviz vermeyeceksiniz. Şimdi böyle ilk başlarda bayağı zorlandığımı söylemeliyim. Ee, bir de hani... Bizim bir elimiz kaçar öyle bir hani teorik laflar etmeye falan. İnsan sosyolog olunca biraz sosyal bilimci alışkanlığı ya da deformasyonu diyelim vardır. Bunlardan da uzak durmak gerekiyordu. Çünkü bu haftada bir defa yazılan yazı bir gündemi ilgilendiren bir yazı işin sonunda. Yani o hafta bir şey olmuş ya da. ...geçtiğimiz haftada bir şey olmuş... Ee, ...işte ben genellikle... cumartes günleri yazdırımı yazıyorum... ...pazar sabahı son bir defa okuyup... ...gazeteye yolluyorum... Ee, ...yani o son 5-6 günün... ...içinde önemli bir olayı seçmek lazım... ...önemli olay derken... ...yani... E İlla mesela bu haftalarda şike konuşuyoruz yani şike gibi önemli bir olay olması gerekmiyor yani, yani manşetlere çıkmış olması manşet şartsız olayı e, olmuş olması gerekmiyor e, ufak tefek olaylarda olabilir e, ama bunun bir önemi olması lazım yani bu hadise ufak bir olay bir anlamda e, bir eskiden yün çileleri vardı. Annelerimiz Yunanerlerdi. O yün çilesinin ucundaki bir iplik çekince gelmesi lazım. Evet. Ee, gelmiyorsa o kadar önemli değil. Ee, ben onu çekmeye çalışan yazılar yazdım. Yani e, benim amacım oydu. Ufak bir şeyden başlayıp e, üstüne giden e, bazı şeyleri e, açıklamaya çalışan yazılar yazmaya çalıştım. Tabii bunları yazarken de biraz da kolay okunsun diye biraz da eğlenceli olsun yani e, gazete okurlarının %80'i e, balyoz e, iddianamesi veya işte efendim ergenekonla yaşamıyor daha gündelik meseleler de var evet. e, yani ne bileyim ben e, en çok e-mail e alırsınız ya yani vardır böyle en çok e-mail aldığım yazılardan bir tanesi Aşırı korunaklı olarak kavanozlarda yetişmiş çocuklar üzerine bir yazı yazdım 40-50 tane e-mail geldi bir kısmı ne yapalım ya işte bizim başka çaremiz mi var şeklinde bir kısmı işte Sayın Aktar çok doğru yazmışsınız hakikaten bu çocuklar aşırı korunaklı yetişiyorlar hayatla ilişkileri son derece sınırlı falan gibi şeyler oldu. Demek ki yani... Böyle mesela, de bir gizli gündem varmış. Böyle demek bir ki. gizli gündem var. Böyle bir e, sıkıntı var. E, bir, bir köşe yazarı bunu dile getirdiği zaman... ...işte tarafın 55 bin okuru varsa onlardan bir kısmı bunu okuyor. Belki önemsemiyor. Bir kısmı da ya bu çok doğru. Bu adama da bir e-mail yazayım diye oturuyor. İşte internete giriyor. Bir e-mail yazıyor. <gülüyor> yani o e-mail olumlu veya olumsuz olabilir. Hiçbir önemi yoktur bunun. E, Mim olan... Ee, ...okuyucunun bir e, tepki vermesidir. Evet. Ee, i̇şte o yazılıyor. Yani eminim o haftada... ...Balyoz davası devam ediyordu... ...veya işte Ergenekon duruşmaları devam ediyordu. Ama ben onu yazdığım için... ...tepki aldım. Ee, olumluydu çoğu. Ee, bir kısmı da... ...ne yapsak ki yani... ...işte senin çocuğun yok... ...o yüzden böyle o ce laflar <gülüyor> ediyorsun falan... ...işte hani... Ee, bekar adama karı boşamak kolaydır falan gibi şeyler de yazan oldu. Yani tabii saygıyla karşılırız ama böyleydi bu iş. Ee, sosyal bilimci olunca <gülüyor> bu böyle e, hafif geride kalmış şeylere el atmak e, açıkçası benim hoşuma gidiyor. Bütün bu anlattıklarınızdan bir e, sosyal bilimci tarafınızın gündemle kurduğu ilişki e, açısından da Ayhan Aktar'ın belki hani gündelik e, pratiklerinde değişiklik e, olmasına neden olmuş olabilir mi e, diye bir e, soru işareti e, oluşuyor katanda. Şimdi tabii e, bu hani? haftada bir defa yazmak e, yani alacak canım yazı vericisinin haftada bir defa dedi bana arkadaşlarım bir sürü bunlar Hı. profesyonel gazeteci. E, yani de o kadar kolay değil hoş e, bence hala. Evet. Şimdi hafif böyle çarşamba öğleden sonradan itibaren ben cumartesi sabahı ne yazacağım? Kaşıntısı başlıyor. Kaşıntısı başlıyor insanda. Ne bileyim ben cuma günü veya cumartesi sabahı ay ben bunu yazayım diye karar veriyorsun. Ondan sonra işte o özel ilişki devreye giriyor. Ne bileyim bu hafta ben şike yazdım. Ama şikeyi yazarken Yunanistan'da böyle bir şey oldu. Yani Yunanlılar ne yaptı e, diye e, yola çıktım. Dolayısıyla e, epey bir vakit harcadım internette. Katimerini Gazetesi'nin İngilizce edisyonu vardır. E, onda bayağı bir taramalar yaptım. Yunanlıların ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkardım. Çok Türklere benziyorlar bu konuda. Yani iki milletin e, bu böyle negatiflikte buluşmak gibi bir özelliği var o bir daha ortaya çıktı İşte orada da 60 kişi şey olmuş soruşturma başlamış 10 kişi içeri atmışlar içinde hakemler var sporcular var polis müdürleri var bilmem ne falan filan o daha sonra işte hadiseden sonra Platini gelmiş Yunan Futbol Federasyonu'nu yu ziyaret etmiş sonra da Başbakan Papandio'yu ziyaret etmiş Atina Haber Ajansı'nın resmi onların Anadolu Ajansı gibi bir şeydir. Haberine göre e, Platini Yunanlara ne yapacakları konusunda herhangi bir baskıda bulunmamış. Şimdi resmi devlet ajansı böyle diyorsa muhakkak bulunmuştur anlamına çıkarabiliriz. E, bunun üstüne işte e, şike yapan iki takımı e, Volos ve Kavala'yı küme düşürmüşler şey, bunların başkanlarına ebedi boykot koymuşlar falan filan filan so, tabi yani e, Yunanların da bir tahkim kurulu var bu takımlar müracaat etmişler o daha sonra e, bu arada tabi Volos takımı şampiyonlar liginde oynayacak durumda Avrupa kupalarında oynayacak e, Yunan tahkimi öyle bir karar vermiş ki e, küme düşmeyi kaldırmış işi para cezasına çevirmiş ee, ...kulüp başına 300 bin euro demiş falan filan. Sonra ne olmuş? Ee, bu karar galiba 10 Ağustos'ta verilmiş... ...11 Ağustos'ta UEFA bir karar almış. Volos'u 5 yıl için e, Avrupa Kupalarından atmış. Şimdi böyle bu İsviçre'den bir tokat gelince... ...Yunan futbol kamuoyuna... ...bu sefer a olmuyor <gülüyor> demişler. <gülüyor> Bunlar da yine bir toplanmışlar... Ee, bu Yunan Profesyonel Futbol Kurulu e, Volos ve e, Kavala takımlarının profesyonelliklerini sona erdirmişler bir ve bunları dördüncü amatör Örküme'ye yollamışlar. Oo. Şimdi koş, komşudan ders al. <gülüyor> Değil mi? E, ben oturdum bunu araştırdım bunu yazdım ve yani e, hani... Biraz da ayıptır söylemesi. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Rahmetli Turan Güneş vardı eski Dışişleri Bakanlarından. Bizim bir hısımlığımız da vardı. Aile dostluğumuz vardı. Turan amcanın güzel bir lafı vardı. Efendim Avrupa Birliği dediğiniz şey bir bridge kulübüne benzer. Ben Avrupa Birliği'ne gireceğim. Ama orada bir iş değil altı kol İskambil oynayacağım derseniz olmaz işte, diye bir lafı vardı. Çok güzel bir laftır. Bunu 1970'lerde ettiydi. E, demek ki yani ben Avrupa kupalarında oynayacağım ama 3 korner eşittir bir penaltı e, sistemine e, istiyorum diye bir şey olmuyor. O zaman Avrupalıların kurallarına uyacaksın. E, biz de oraya doğru gidiyoruz. Gördüğüm kadarıyla e, gidişat bu. E, hani biz evvelden mahallede top oynarken 3 koronel bir penaltı kuralını işletirdik. Ne olacakmış ki biz yine burada işletelim. Olmuyor. İşte ona izin vermiyorlar. İzin vermedikleri zaman pis emperyalistler futbolumuza da karışıyorlar falan diye durmanın da anlamı yok. Yani o zaman sen git annenin liginde oyna. Onlar şimdi bizim futbolumuzu da bölmek isterler çünkü. Tabii, tabii tabii tabii yani bu kökü dışarıda bir faaliyet olarak görüldüğü için herhalde e, böyle olmuyor. Ben işte bunlarla ilgileniyorum. Yani burada tabii komşuyla burası arasındaki benzerlikler var. Zihniyet benzerlikleri var. Bürokrasinin tavrı, böyle milli haysiyet ve onurumuza halel gelmemesi saplantıları... E o zaman halel getirecek iş yapma değil mi? Yani, ha, yani yapma onu. Yapılmasına da izin verme. Yine mesela bugün takıldım e, şeyde. Futbol Federasyonu Başkanı şey demiş. Efendim demiş işte iddianem ortaya çıktı. Biz etik kurulu harekete geçireceğiz. Ee geçir tamam çok güzel yapıyorsun. E, gazeteci de soruyor e, peki diyor e, yani karar ne zaman Efem şahıslarla ilgili kararı bir iki kadar alırız da kulüpler hakkındaki kararı sene sonunda vereceğiz e şimdi ne demek bu İş işten geçtikten sonra hayır şimdi yani sen bir kulübü düşüreceksen e o kulübün hala süper ligde oynamasına niye izin veriyorsun ha bir de tabi şimdi mesela Fenerbahçe'yi düşüreceksen Fener şampiyon olabilir bu sene. Bayağı. Bayağı iyi durumda. İyi de top oynuyorlar. Ondan sonra e Fener şampiyon olacak. Yap şampiyon olan takımı atacaksın sonra. Ondan sonra ikinci ligi atacaksın. Ne adına yapacaksın bunu? Ve bunu nasıl anlatacaksın? Ha bunu nasıl anlatacaksın? Değil mi? Şimdi burada bir Alaturkalık var. Alaturkalık diz boyu. Yani bunu sen gidip Michel Platini'ye, UEFA başkanına nasıl anlatacaksın? Şimdi böyle... Problemler var ve ben bunların e, aslında milli problemler olduğunu düşünüyorum. Yazarken de öyle yazıyorum. Yani e, bir sürü adam Futbol Federasyonu Başkanı gibi de düşünüyor. Yani o sadece e, cezaevinin önünde nümayiş yapan amigolardan bahsetmiyorum. Yani bir sürü aklı başında adam da öyle düşünüyor. E, yani mesela... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını saygıyla karşılayan bir sürü insan platini beş sene attım dese belki bunlar anti emperyalist olarak istiklalde yürüyüş yapacaklar. Dur. Bu da mümkün. Burada bir tuhaflık var mı? Burada bir ilginçlik var mı? Bence var. Ve bunun üstünde e, durmaya değer e, biraz da gırgıra da değer. Değil mi? Evet. evet, evet yani. <gülüyor> Ayıptır söylemek. <gülüyor> Özellikle şeyde, e, kitabınızın bana en hoş gelen taraflarından biri de aslında tam da buydu. Yani hani işte şimdi e, bugünkü gündeme dair bir analizinizi e, hmm. ortaya koydunuz. Ama kitapta vakti zamanında, vakti zamanda dediğim bundan iki sene, üç sene evet. önce yaptığınız bir e, analizin e, tersine, çıktığı. tersine e, çıktığını e, açıklıkla ortaya koyan yazıları da Tabii. koymuşsunuz. Genelde Tabii. çünkü bu tür e, makale toplamı e, olan kitaplar hep şeydir başarılı isabetli yazılar. Evet. An antolojisidir. Şimdi Türkiye gibi bir memlekette bu kadar hızlı değişen memlekette olup biteni yani hatasız tahmin etmek söz konusu değil. Söz konusu değil. Yani ya hatırladım şimdi o yazıyı. Mesela ben AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılacağını düşünüyorum. Evet. İki üç yazı hatta işte aklı başında herkes zaten böyle bekliyor. Evet yani ya hatta yani bana o gün e, ya siz sosyologsunuz siyasetten de anlıyorsunuz e, ne yapalım diye biri sorsaydı e, ben hemen alternatif bir parti kurmanın çaresine bakın çünkü sizi kapatacaklar kardeşim derdim. Ama kapanmadı. E, deyim yerindeyse ben madara oldum. Evet. <gülüyor> Fakat e, Anayasa Mahkemesi'ndeki oylamalara baktığımda, sonra ertesi gün kimin ne oy verdi ortaya çıktı. Ben e, aslında e, deniz, şey e, deniz harb okulu mezunu, Foça amfibik kuvvetlerde komutanlık yaparken hukuk fakültesini kazanan, sınava girip hukuk fakültesini kazanan, işte yüzbaşıyken hukuk fakültesini bitiren. Ee, ve ondan sonra askeriye içinde ee, işte e, yani e, muharip bir sınıftan hukukçu sınıfına geçen savcılık hakimlik yapan bir adamın Serdar Özgüldür galiba ismi. E, Anayasa mahkemesi üyesi olan bu adam askeri idare mahkemesinin oraya gelmiş. Ben onun oyunun kapatılması yönünde olacağını düşünüyordum. Yani sosyolojik analizlerim. ...bana ya bu adam herhalde kapatılması için oy verir diye e, düşündürdü. Ama burası Türkiye işte. Yani e, kapatılmasın diye oy vermiş. Sonra gazetede o çıktı. Ve tabii bir oy önemli. Evet. Yani kapatılması için gereken çoğunluk bulunamadı. Ve ilginç bir şekilde e, bir... Ee, ...Harbokulu mezunu tarafından... E, ...AKP'nin kapatılması... E, ...engellenmiş oldu. Ve ben yanıldım. Bu tabii hayırlı bir şey. İki de yanıldım yani. E, İki de kapatılmadı. Parti kapatmak hoş bir şey değil. Ama bunu da... ...açıkça itiraf etmek lazım yani. E, Bunda üstünü üstüne örtmenin de pek bir anlamı yok. Öyle düşünüyorum. Peki bu kitabın... E, ...devamı gelecek mi? Bilmem. E, yani... Epey bir 150 yazının içinden kaç tane seçtik bilmiyorum. 30-40 yazı seçtik galiba. Ee, birkaç sene sonra olabilir belki. Ee, yani kitap yayınevi ve Çağatay Bey isterse yine yapabilirim. ...o zaman ne isim koyacağım bilmiyorum... ...ilginç zamanlar iki... Olabilir. <gülüyor> i̇lginç zamanlar devam ediyor... ...evet ilginç zamanlar bitmez... ...gibi bir şey olabilir... ...olabilir ama bilmiyorum... ...şu an için bilmiyorum... ...şu an yine her hafta pazartesi günleri... ...tarafta yazım çıkıyor... ...yazmaya devam ediyorum... ...evet belki de olur... ...bilmiyorum ama açıkçası bilmiyorum bu soruyu... ...son bir iki dakikamız kaldı ama... ...şunu da e, sormadan kapatmak istemiyorum... Son zamanlarda Türkiye'nin işte basın tarihi içerisinde en çok sosyal bilimcilerin köşe yazısı yazdığı dönemde olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Vallahi oturup o şekilde bakmadım yazanlara. Ama yani. Ya da en azından hani akademisyen, akademisyen geçmişli ya da şu anda olanlar, öyle olan. Epey var. Yani benim okul arkadaşlarım Eser Karakaş var mesela. Biz içinden aynı dönemdeniz Eser'le. Ee, Mehmet Altan var. Ee, yani Murat Belge var. Murat Belge var. Bir dolu isim var Bir dolu böyle. Ins Ahmet İnsel var. Ahmet İnsel var. E İlisat profesörü. Ee, Önceki evet. dönemlere göre sanki oran arttı. Sanki oran arttı. Doğru. Ee, biraz da belki televizyon dünyasının daha da bir oturmasıyla da arttı. Çünkü yani öbür gün bir şeyler tartışıldığı zaman hep böyle sosyal bilimci özellikleri olan insanlar çağrılıyor. Tarihçiler çağrılıyor. Evet haklı olabilirsin ama yani meslekten gazetecilerde çok tabii, yani tabii. ama onların e, akademisyen gazetecilerden bir farkı var. Onlar haftada beş gün yazıyorlar. Yani o çok tabii. zor bir şey. Evet. Çok zor bir şey o yani. Haftada beş gün bir şey yazı Bazen de bir, iki, üç diye yani aynı konuda üç evet, yazı evet, yazıyorlar evet. üst üste. Ee, o hakikaten e, insanı titreten bir şey. Yani, yani O çok başka bir tempo. Başka bir dünya. yani haftada beş gün yaz deseler herhalde yazamam diye cevap veririm. Bilim yani üç gün yazmaya kalksam bile normal işimi bırakmam lazım. Yani hocalık yapamam artık. Akademisyenlik evet, yapamam. Evet. Yani bir şey okuyamam. Ee, dolayısıyla sürekli yazımı Düşünmek zorunda kalırım ee, O çok zor bir iş Ama yani bu şekilde yazanda e, Çok arkadaşımız abimiz var evet. Peki hocam e, Sormak istedim ve konuşmak istedim Birkaç e, başlık daha var aslında Ama maalesef e, süremizin sonuna evet, geldik Olur ee, İnşallah başka zaman konuşuruz Evet devamını e, umarım e, Tekrar yapabiliriz e, Katıldığınız için çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Mesut Çağır'dan için çok sağ olun. Sağ olun. Efendim Ayhan Aktar ile e, İlginç Zamanlar kitabı e, odağında bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalık da bu kadar. Görüş öneri ve eleştirileriniz için matbuatdunyası.gmail.com veya programın Facebook sayfasını kullanabilirsiniz. Haftayı yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar.